İçki şişelerinin malum hocam bazılarında depozito var. Yani evet. e, geri kazandırılabiliyor. İzleyicimiz şöyle bir soru yöneltmiş: İçki şişelerini toplayıp geri dönüşüm olarak satmak caiz midir? Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak açık olarak şarabı yasak kıldığını ve bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu insanlara beyan ediyor. Hı hı. Ya yuhelizine innemel, hamru ve mensru diye başlayan ayeti kerimede de, ey iman edenler diyor, ee, en başta e, şarabı koyuyor. Bakın e, dikkat çekicidir, e, fal okları işte dikili taşlar, onlardan önce kumardan önce şarabı koyuyor. Neden? E, demek ki şarap hakikaten e, insanın aklını örten, insanı Allah'ın zikrinden alıkoyan şeylerin başında gelmektedir ve bunu artık izah etmeye bile gerek yok. Yani şarabın ne kadar zararlı olduğunu bütün dünya biliyor. Trafik kazalarında herkese ne kadar büyük bir etken olduğunu, zararlı olduğunu biliyor. Şimdi bizim insanlarımız böyle menfaat elde edebilmek için böyle basit menfaatlarda ucuz veya pahalı da olabilir. Menfaatler elde edebilmek için ne yapıyor şimdi bu? işte kapakları ya da şişeleri alıyor oraya geri satıyor. Peki bununla adam ne yapacak? Bunlar şarap üretecek. Bunlar şarap ürettiği zaman, insanlar sarhoş olduğu zaman, insanlar birini öldürdüğü zaman, insanlar başkasının ırzına saldırdığı zaman sen bir Müslüman olarak vicdanı rahat edecek mi? Aldığı alkolle birisine çarptığı zaman, öldürdüğü zaman, yaraladığı zaman senin vicdanı rahat edecek mi? Bu, evet. Böyle bir şey... Müslüman'ın düşünmesi bile doğru bir şey değil. Evet. Peki e, mesela cam şişeyi tekrar içki fabrikasına değil de cam fabrikasına satsa onu cam olarak tekrar bir geri dönüşüm gerçekleştirse de, o, bu caiz o, o, görebilir. O caizdir. Değil mi hocam? Tabii o caizdir. Yani başka bir fabrikaya onu satıyorsa e, onu tekrar e, ham madde olarak hı hı. işleyip cam olarak piyasaya sürüyorlarsa orada bir sıkıntı yok zaten. Yani içki fabrikasına satıldığı zaman içkinin Alınıp satılmasına destek olmuşçasına Ol, bir şey var. Olmasın. Diyor, tabii olmasın. Evet, bir seferinde bir e, şeyle yurt dışındayken bir e, papazla konuşuyorduk biz. E, orada e, okuyor tabii İncil'de e, diyor işte İsa diyor daha doğrusu ben okumuştum verdiği kitabı, hı hı. broşürü. İsa diyor e, insanlara şarap sundu diyor. Bütün insanlar sarhoş oldular. Kendilerinden geçtiler. Dertlerini tasarlarını unuttular. Yani öyle bir sevap işlemiş ki öyle anlatıyor şimdi orada. Ondan sonra ben dedim ki papaza peki dedim e, burada böyle yazıyor dedim. Bu doğru bir şey mi dedim. Dedi ki doğrudur dedi. İnkar edemiyor. Peki dedim İsa'nın vermiş olduğu bu şarapla bir adamı öldürse birisi trafik kazası o zaman yok ya hani, evet. hani birisini yaralasa efendim yahut da ne bileyim birisinin namusuna göz dikse İsa bundan suçlu olur mu? Düşünür biraz. Yok suçlu olmaz diyor. Yani suçlu Ama inanamıyor tabii. Suçlu olabilir diyemiyor. Yani düşündü biraz. <gülüyor> suçlu olur diyemiyor çünkü. Yok suçlu olmaz diyor. Niye? E çünkü diyor o da diyor kendisine dikkat etsin diyor. Ya olmaz. hocam siz onu anlatınca aklıma bir şey geldi. Hikaye odur ki imamla papaz sohbet ediyorlar. İmam papaza diyor ki çoluk çocuk nasıl ya diyor sen nasıl soru soruyorsun bize? Bizim diyor evlenip çocuk çocuğa karışmadığımızı bilmiyor musun? O da diyor ki siz kendinize yakıştıramadığınız evliliği çocuk çocuk yapmayı nasıl Allah Teala'ya lanse ediyorsunuz diye Aa, sohbet güzel. sohbet başlamadan bitiyor. <gülüyor>